Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim Ankara'dan Orhan Doğan. <gülüyor> Selamun aleyküm değerli hocam. Sizi beğenerek izliyoruz. Ankara'dan Hocam alkol satılan yerden zaruret halinde alışveriş yapılır mı? Evet. Alkol satılan yerden zaruret halinde alışveriş yapılabilir alkol almıyoruz, orada satıcı onlar onun işaretini de yapıyor. Ama mecbur kalmadıkça, zahuret olmadıkça böyle makul, mantıklı yerlerden alışveriş yapmak gerekir. Hatta alışveriş yaparken mümkünse bile faydamızın dokunacağı, faydalanmasını istediğimiz yerlerden alışveriş yapmamız gerekir. Dolayısıyla mecbur kalınca Zahürat halinde alışveriş yapılabilir. Herhangi bir sorun olmaz. Evet. Efendim İstanbul'dan bir izleyici bir adam evlenmek niyetiyle beni kandırdı. Kendisinin de dul olduğunu ve benimki gibi çocuklarının olduğunu söyledi. Hiç arıl ayrılmayalım diye Kur'an'a el bastırdı. Daha sonra yaptığı her şeyin bir oyun olduğunu fark ettim ama bu durumdan çok etkilendim, çok kötü oldum. Kendimi nasıl toparlayabilirim? Bana dua eder misiniz? Saygılar ve selamlar. Allah razı olsun. Önce Kur'an ile yemini söyleyeyim. Bu yanlış anlaşılmış bir durumdur. Kur'an ile yemin edilmez. Başka şeylere yemin edilmez. Yemin bir tek Allah adına yapılabilir. Müşrikler putları adına yemin ediyordu. Allah'a iman edenler de bir tek Allah adına yemin edebilir. Başka şeylere yemin etmek doğru değildir. Bu yemin olmaz aslında. Ama e, yanlış bir yemindir. Ama hiçbir yemin Allah adına yapılan yeminden daha büyük olmaz. Haşa. Herhangi bir konuda yemin edildiğinde, evet ne yapıyoruz? Ondan daha hayırlı olanı görürsek, Yeminimizi bozuyoruz. Bununla beraber yeminin kefareti neyse kefaretini veriyoruz. <gülüyor> Güvenirken güvenmek emin olmak demektir. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Sizin dostunuz Allah'tır. Resulüdür, müminlerdir. Veli'niz müminlerdir. Bir tek müminleri veli edilmemiz gerekir. Veli edinirken İmanından dolayı bizim velimiz olur, dostumuz olur. Güvenilir olur. İmanından dolayı. Eğer imanından dolayı değil de başka bir şeyinden dolayı eğer ona güvendiysek bilelim ki o güvenimiz boşa çıkar. Neden? Allah orada bize bir ders, ders verir. Ben sana mümine güven demedim mi? Bir tek imanlı olana güven demedim mi? Evet, bu böyledir. Evet, yapmamız gereken şey nedir? Evet, anladık ki dostumuz Allah'mış, Resulü'ymüş, bir tek müminlerdir. Bunu da öğrendiğimiz için buna şükretmemiz gerekir, buna hamd etmemiz gerekir. Üzülmek doğru değildir. Hamd olsun, Rabbim bana hakikati gösterdi, doğruyu gösterdi. Eğer göstermeseydi, belki ileride çok daha kötü şeyler olurdu. Buna şükretmek gerekir. Buna hamd etmek gerekir. Böyle moralimizi bozmaya da gerek yoktur inşallah. Evet. Efendim Antalya'dan bir izleyicimiz Alkol sorunum var, kurtulmak istiyorum. Ne yapabilirim? Bana yardım edin hocam. Sizden dua istiyorum. Allah razı olsun. Allah alkolü içkiyi haram kılarken tedirici olarak onu haram kıldı. Onun için, kurtulmak için mutlaka bir yol bulmak gerekir. Ben bir yol söyleyeyim mesela. alkole bakarken, onu içerken, ya da böyle masadayken, ya da sarhoş olduktan sonra, fark etmiyor o, şöyle bakmak gerekir, bu benimle Rabbim arasına giriyor. Beni Rabbimden ayırıyor, beni Rabbimden uzaklaştırıyor, beni Rabbime karşı getiriyor, itiraz ettiriyor. Yanlış yaptırıyor. Rabbimin yapma dediğini bu bana yaptırıyor. Bunun sevgisi bana yaptırıyor. Bunun alışkanlığı bana yaptırıyor. Böyle baktığında evet, görecek ki ondan tiksinecek. Ama bu bakışını bozmaması gerekir. Tiksindi, tiksinmeye başladı. Bunu bozmaması gerekir. Öyle bakması gerekir. Sonra öyle bir hal alır ki onun gönül hali, manevi hali ağır basar çünkü manevi bu bakıştan dolayı ne olur? Ondan tiksinir. içemez olur. Hatta ona bakamaz olur. Hatta ismini bile duymak istemez. Arkolun bulunduğu yerden geçmek istemez. Bakışını düzeltirse inşallah görecek, kurtulur. Bu günahı Allah ile arasına girmekten çıkar. Sonra hamd eder şükreder. Ama onun bu çabası gayreti olmadan da Ya Rabbi beni kurtar demesi doğru değildir. Evet. Bir bakış, sadece bir bakış. Başka bir şey yap demiyoruz. Bak. Sadece böyle baksın yeterlidir. Görecek, imanı ona mani olacak. Onu tutacak. Ona müsaade etmeyecek. Onu göndermeyecek. Gitmek istese bile yere çakılır ve gitmez. Gidemez. Evet. İmanını, imanın onu kullanmasına Sevk etmesine ya da tutmasına müsaade etmesi lazım. İmanı öne alması gerekir, yeterlidir bu. Evet. Efendim Denizli'den Mehmet Emin görmez. selamünaleyküm aleyküm. Efendimizin aleyküm selam. ellerinden öpüyorum. Allah dünya ve ahirette bir ve beraber eder inşallah. Amin. Allah'ın ayetlerine göre şeytan nefs-i merziyeden sonra pes eder demiştiniz. Nefs-i düşme olmaz demiştiniz. Eğer düşme yoksa, şeytanın hala düşürmek için umudu var mı? Çok teşekkürler. Şeytanın umudu var. Bütün çabasını, gayretini sarf eder. Neden umudu var? Çünkü zekasında sorun var da ondan. Biraz geri zekâliyedir. Ona uyanlar, ondan daha geri zekâliyedir zaten. Zaten ondan daha geri zekâliy olmazsa, ona uymaz. Onun peşinden gitmez. Onun işini yapmaz. Yani hataya, yanlışa düşse bile onun peşinden gitmez. Onun söylediğini kabul etmez. Yanlışa yanlış der, doğruya doğru der. Niye böyle yapıyor? Eğer bilse zaten yapmayacak onu. Hangi safhada olursa olsun onun ayağını kaydırabileceğini düşünüyor hala. Hala ona inanmamış. Onun, onun imanına iman etmemiş. İman ettiğine iman etmemiş. Kendisinin yanlış yaptığını düşünmüyor. Kendisi doğru yapıyor. Öyle düşünüyor zaten. Ama merziyede anlar ki evet, rıza buymuş. Allah'a boyun bükmek böyleymiş. Kul olmak böyleymiş. Çünkü onlar da kul olsun diye yaratılmış. İblis cinlerdendi. Dolayısıyla şeytanlar da iblise tabi olup onun gibi onun yolunda yürüyenlerdir. Onlar da kul olsun diye yaratılmış. Onların da müminleri vardır, velileri vardır. Bir de böyle iblise tabi olup şeytanlaşmış olanları vardır. Bilmiyor, onun için meşgul olmaya devam eder ama o safhada artık onu anlar. Efendim Şahin Erol, hocam sizi takip ediyorum. İki sene önce her şeye tövbe ettim. Günahkar bir insandım. Rabbim affeder inşallah. Hocam sorunlu bir insanın etrafımdan o kadar çok psikolojik saldırı geliyor ki iki eşimden de ayrıyım, üç kızım var. Eşlerim, kızlarım, ailem bir de fakirlik. Her şeye sabrediyorum. Bazen o kadar yoğun ki baskılar sabır, sabır, sabır. ...yoklukta üzerine gelince zor oluyor, bazen şalterler atıyor, zinaya sabrediyorum, yokluğa sabrediyorum, küfre... ...demiş, hocam her şeyi okuyorum, Rabbime sığındım lakin yaşayamıyorum, tam anlamıyla sarılamıyorum, imanımı yaşayamıyorum, ben sarıldıkça daha da çok artıyor sıkıntılar... ...hocam namaz kılıyorum fakat karşımdakilerin istekleri bitmiyor... Yetişemiyorum. Bu sefer hakaret ve azizliğe maruz kalıyorum. Hocam yol bulamıyorum. Allah'a ısmarladıklarım için sunun. Allah razı olsun. Hayat bir imtihan. Kardeşimiz imtihani anlatıyor. Kendi imtihanını anlatıyor. Ama herkesin kendine göre imtihani vardır. Allah kimi nasıl bir imtihana tabi tutarsa o mutlaka onu kazanma gücüne sahiptir. Öyle buyurdu Allah ayet-i kerimede. Allah hiç kimseye çekemeyecek yükü yüklemez. Taşıyamayacağı yükü yüklemez. Kazanamayacağı imtihanlara tabi tutmaz onu. İmtihana tabi tutmuşsa, o kul bunu kazanabilme gücündedir. Bu yükü taşıyabilme gücünde, bu imtihanı kazanabilme manevi halinde demektir. Hayatı doğru anlamak gerekir. Hayat baştan sona imtihandır. Başka bir şey yok bu hayatta. Ne kadar böyle sanki birileri rahat ediyor, birileri böyle e, mutluymuş gibi zannetsek de bu doğru değildir. Hayat baştan sona imtihan. Her anda imtihanlar gelmeye devam eder. Bu her anda kulları da o imtihanları kazanmak için bir şeyler yapmaya çalışırlar. Mesele onun imtihan olduğunu anlayıp Allah'a göre güzel yapmaktır. İmtihanı e, bertaraf ederken, sorunları, sıkıntıları bertaraf ederken. Ama o imtihan ne kadar uzun sürerse sürsün, kazanma imkanı o kadar çok demektir. O kadar daha fazla kazanma imkanı demektir. Hayati böyle gördüğümüzde doğru anlamış oluruz. O imtihanın arkasından gelecek olan Allah'ın rızası, Allah'ın sevgisi, buna beraber iman, o imani kazanma, hali, bu nimeti fark edince imtihanlar hafifleşir bizde. Hafif gelir. Çünkü arkasında kazanmak vardır, nimet vardır. Ama o nimeti görmezsek sadece sıkıntıyı görmüş olur, sorunu görmüş oluruz. Hangi imtihan gelirse gelsin, arkasında bir büyük bir nimetin olduğunu, daha doğrusu o imtihanın büyüklüğüne göre, sıkıntının büyüklüğüne göre bir nimet geleceğini bilip buna iman etmemiz lazım. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam? Musibetin en büyüğü bana peygamberlere sonra bize yakın olanlara gelir. Ama o imtihanı imtihan olarak bilip kabul edip sabreder gerekeni yaparsa kazanır. Peygamberlere yakın olur. Yine buyurdu size bir imtihan geldiğinde bir sıkıntı geldiğinde benim çektiğim sıkıntıyı düşünün. Bu durumda e, imtihani sıkıntıyı musibet olarak değil nimet olarak nimetin sebebi, vesilesi olarak görmek gerekir. En büyük nimetler, en büyük sıkıntıların arkasındadır. Evet, hayatı böyle anlamak lazım, böyle kabul etmek lazım. Bununla beraber mutluluk, saadet, Allah ile olunca mutluluk olur, saadet olur. Onun huzurunda olunca insan huzurlu olur. Başka da saadet, başka da huzur yoktur. Gerisi, hepsi Evet, nefsani hazlardır, hazla saadeti, mutluluğu, huzuru birbirine karıştırmamak gerekir. Nefsin hazlığı başkadır, mutluluk, saadet, huzur başka bir şeydir. Kur, Allah ile olunca mutlu olur, saadetli olur, gönlü cennet olur. Gerisi geçici hazlardır, elem verir sadece. Efendim İstanbul'dan Orhan adlı Selamun Aleyküm Muhammed Aleyküm abi ben babayı çok özledim hepinizi çok seviyorum babayı çok seviyorum. Allah razı olsun biz onları çok seviyoruz. Efendim Tarsus'tan Kudret Köse Selamun Aleyküm hocam sizi çok seviyorum demiş bize edin Allah razı olsun. Duamız kardeşlerimizdedir zaten bütün derdimiz duadır. Ne buyurdu? Duanız olmasaydı Rabbin seneden kıymet versin, neden de yer versin. Bütün işimiz duadır. Dilimizde dua, gönlümüzde dua, fiilimizde dua. En büyük dua Allah'a davettir. En büyük dua gönlümüzden ikram ettiğimiz muhabbetimizdir. İnşallah bu muhabbetimizi birbirimize böyle ikram edeceğiz. Sevdikçe o çok alır. Sevdikçe Allah'ın sevgisine layık oluruz. Hep beraber birbirimizi Allah için böyle seveceğiz inşallah. Evet. Şeyma Güneş çok saygı değer hocam sizi üzmek kırmak asla istemem. Beni lütfen yanlış anlamayın. Benim sorum kişisel olacaktır. Hocam Saçlarınızın önü biraz fazla havada duruyor. Acaba bunun özel bir sebebi var mı? Yoksa sizin, siz öyle mi seviyorsunuz? Umarım kırılmamışsınızdır. Allah bizleri de sizin gittiğiniz yoldan gitmeyi nasip eylesin. Sizi seviyoruz. Tamam. Allah razı olsun. Estağfurullah kırılmak yoktur. Biz öyle sevmiyoruz. Bu e, daha önce hava sıcakken sohbet esasında terliyoruz. Karşıda pervane vurunca öyle... E, hem terlemiş olduğumuzdan dolayı saç böyle havaya kalkmıştır. Öyle sevmiyoruz ama öyle olmuştur bir kere. Onu da bir kaza olarak kabul edelim. Biz de öyle sevmiyoruz ama öyle olmuştur. İnşallah bundan sonra dikkat ediyoruz. E, Pervanayı böyle karşıya koyup e, havalandırmıyoruz. E, sadece o pervanenin rüzgarından e, kaynaklanıyor. Ondan öyle olmuştur. Efendim Muş'tan Ahmet Faruk Şahin. selamünaleyküm Aleyküm hocam. Aleykümsel. Bana haksızlık yapanlar, kötülük yapanlara kızamıyorum çünkü onda cananım var. O farkında olmasa da ölçüyü kaçırmamak için bunu yazdım. Bilgilendirirseniz sevinirim. Allah hepimize dirilmeyi nasip etsin ve kardeşlerimizin dirilmesine vesile olmayı nasip etsin. Alan selamı üzerinizde olsun hocam. Allah razı olsun. Dengeyi mutlaka korumak gerekir. Denge çok önemli burada. Allah'ın isimlerinde aşırı gitmemek için dengenin olması gerekir. Evet, muamele ederken Allah nasıl muamele etmemizi istiyor ve seviyorsa, Resulü nasıl muamele etmişse öyle muamele etmemiz gerekir. Evet, bakışımızın öyle olması gerekir. Yanlış yapanlar, evet bize karşı yanlış yapanlar kendileri kendileri için yanlış yapmıştır ama biz onu bir imtihan olarak görür. Muameleyi öyle yaparız. Bununla beraber kardeşimize de yardımcı olmamız gerekir. Yoksa benim cananım onda var diye o muameleyi o yapıyor diye onu hoş onun yanlışını hoş göremeyiz. Bize yapılan muameleyi hoş görüyoruz, kabul ediyoruz, gerekeni yapıyoruz, affediyoruz, yanlışa iyilikle mukabele ediyoruz. Ama onun da o halde bırakmıyor kardeşimize de yardım edip yardımcı olmamız gerekir. Ne buyurmuştur Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam: Zalime de yardım edin, mazluma da yardım edin. Evet. Sahabe, mazluma yardım nasıl nasıl yardım edeceğimizi biliyoruz ama zalime nasıl yardım edeceğiz? Zulmünden alin koyarak. Çünkü o kendine zulmediyor. diyor. O o tavırıyla, o haliyle, o yanlışıyla Allah'tan uzaklaşıyor. O senin kardeşin. Buna beraber şeytana uymuş. O senin için bir imtihan ama o yaptıklarıyla Allah'tan uzaklaşıyor. Ona yardım yapman için ne yapman gerekir? Kendine zulmedene, zalime yardım etmen gerekir. Onun yanlış olduğunu, onun bu tavrını sevmediğini, bununla beraber evet Allah'ın onun bu halini, bu tavrını sevmediğini ona öğretmen gerekir. Söylemen gerekir veya, veya ona yardımcı olman gerekir bu konuda. Yoksa onun o tavrını sevmiyorsun. Ama Allah'ın seni tabi tuttuğu imtihanı seviyorsun. O başka. İkisini birbirinden ayırt etmek gerekir. Bir sana dönük olan yüzüğü vardır. Bir de onun o işinin ona dönük olan tarafı vardır. Sana dönük olan tarafını ne yapacaksın? Evet kabul ediyorsun. Seviyorsun. Gerekeni yapıp kazanıyorsun. Onun da kazanması için ona yardım etmen gerekir. Bu dengeyi mutlaka korumak gerekir. Yoksa yanlışa doğru demiş oluruz ki bu önemli değil demiş oluruz ki kardeşimizi batakın içinde bırakmış oluruz. Evet. Efendim İstanbul'dan Keramettin Boğuz. Selamun Aleyküm Hocam. Aleyküm Selam. Geçen bir akrabamız bir kardeşimizin sıkıntısı olduğunu onu seyide götüreceğini söyledi. Dedim nasıl tanıdığın kişi niyetini tutuyormuş. İçinden Seyyid'e Kur'an'dan bir yer açıp okuyor ve dua yazıyormuş. Akrabama dedim bu doğru değildir. O da dedi ki olur mu canım Kur'an'dan yazıyor duaları. Ben de bunu size sorup o kardeşimizin aydınlanmasını istiyorum. Allah razı olsun hocam. Evet önce böyle bir şey yoktur. Böyle bir şey Kur'an'a iftira olur. İsmine seyit mi deniyor, ne denirse denirsen o fark etmiyor. Seyyid efendi demektir. Evet, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evet, sülbinden gelen, Hazreti Hüseyin'in sülbinden gelenler için kullanılır bu. Önce sadece zahiri olarak seyit olmak yetmiyor, bir de manevi olarak seyit olmak gerekiyor. Ümmetin efendisi ümmete böyle mi yapar? Böyle mi dini öğretir? Peygamber öyle mi yaptı? Sahabe öyle mi yaptı? Nasıl onları temsil ediyor? Yani Resulullah Efendimiz buna onay verir mi? Kabul eder mi bunu böyle bir şeyi? Onun kabul etmediğini kabul etmek evet Resulullah Efendimiz'i kabul etmemektir. Böyle bir şey kesinlikle yoktur ve kesinlikle olmaz. Her ne olursa olsun dua yapacaksa biri onun kendine dua etmesi gerekir. Her neyi istiyorsa bunun için çabasını gayretini sarf edecek ve bunu Rabbinden isteyecek Allah, evet, bütün alemlerin Rabbidir. Her bir kurun Rabbidir. Yani ben bir şey yapamıyorum, sen benim adıma yap. Hayır. Sen kendine yapacaksın onu, sonra, sonra kardeşlerin senin için dua edecek. Sonra Allah dostları senin için dua etsin. Sen kendin için bu duayı yapmadan, sadece hadi bana dua edin, hadi bana bir şey yazın, bu doğru değil, bu kulluk değildir. Eğer biri böyle yaparsa, Yapıyorsa bu durumda onu kulluktan Ali koymuş olur. Bir önce söyledim. Allah ne buyuruyor ayet kerimede? Duanız olmasaydı Rabbin sana neden kıymet versin? Size niye deger versin? Duamız, kıymetimizi, değerimizi, şerefimizi duamızdan alıyoruz. Dua kulluktur çünkü. Bize düşen kendi duamızı kendimiz yapmamızdır. Kulluğumuzu ortaya koymamızdır. Birilerinden bu konuda da medet beklemek doğru değildir. Allah sana şah damarından daha yakındır. Senin dua etmen gerekir. Sen kazanasın diye. Birilerini böyle dua için araya koymak doğru değildir. Duaya amin dedirtmek başka bir şeydir. Kendimiz duamızı yapıp kardeşlerimize dua edin deyince evet onlar amin duamıza amin demiş olur. Biz duayı yapmayalım duayı başkasını yaptıralım. Böyle bir dua ne kabul görür ne de bizi Allah'a yaklaştırır. O bizi sadece Allah'tan uzaklaştırır. Ama kendimiz duayı yaparsak ne olur? Allah katındaki kıymetimiz artar, değerimiz artar. Allah bizi şereflendirir, yakınlığıyla şereflendirir. Duamıza icabetle şereflendirir. Evet, dua, ibadetin özüdür, beynidir, ilgidir, kulluktur. Dilimizi, gönlümüzü duaya alıştırmamız gerekir. Böyle nuska yapmakla ya da böyle kağıda yazıp işte dua kabul oldu demekle e, yoldan çıkmış oluruz. Allah böyle bir şeyden muhafaza etsin bizi. Amin. Evet. Efendim Şanlıurfa'dan Abdülaziz Karakuş. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. E, Efendimizin ellerinden öperim. Sizleri çok özlemiştik. Allah başımızdan eksik etmesin inşallah. Efendimize sorum Ramazan ayında yemek üzerine iş yeri iş yeri çalıştırmakta bir mahsur var mıdır? Ne yapmalıyız? Allah razı olsun. Salih abi ve Muhammed abi seni de çok seviyorum. Allah razı olsun. Pardon. Allah razı olsun. Herhangi bir mahsuri olmaz. Nasıl bir mahsuri olabilir? Ramazan ayında lokantayı açıp mesela örnek veriyorum. Yemekhaneyi açıp böyle açıktan yemek yedirmek doğru değildi, yanlıştı. Yanlış olan burasidir. Yosa yemek çıkarılan yerde elbette ki Çalışabilir, çalıştırabilir. Evet, i̇ftar için hazırlık yapılabilir, sahur için. <gülüyor> Bununla beraber mesela hastalar vardır. bulunduğu yere göre, konuma göre onun hüküm vermesi gerekir. Ee, mesele, Ramazan ayında yemek satıp para kazanayım, derdinin olmaması gerekir. Ramazan ayı, Kur'an ayı, ibadet ayı. Bütün kardeşlerimize söylüyoruz, Ramazan'dan önce hazırlık yapalım. Ramazan'a hazırlık yapalım. Nasıl? Bu bir ayımızı Allah'a ayıralım. Çalışanlar, memur olanlar, işçi olanlar izin almaya çalışsın. Bir ay boyunca hep beraber Allah deyip kazanmaya çalışalım. Kazanmak için çabamızı, gayretimizi sarf edelim. Ahireti kazanmak için. Allah'ın rızasını kazanmak için. Buna beraber Allah'ın Vahyini öğrenmek için, anlamak için, tefekkür etmek için, evet, Ramazan ayını değerlendirelim. Para kazanmak için değil. Ama biri böyle bir işte çalışırsa herhangi bir sorun da olmaz. Evet, mecbursa öyle yapacak tabii. Ama Ramazan günlerinde yemek yedirmek için değil, İftar için, sahur için, evet. caiz olur, doğru olur. Gerisi doğru olmaz. Evet. Kur'an ayı, şükür ayı. Ee, dünyaya e, ait değil de onu ahiretimiz için kullanmamız gerekir. 11 ayı dünyaya kullanalım, bir ayı da Allah'a ayıralım. Allah'ın rızasını kazanmak için ayıralım inşallah. Evet. Efendim Diyarbakır'dan Gülbin Toy, Efendimiz ve Muhammed, Muhammed ağabeyimizi ve cümle hak sevdalarını Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Efendimiz sizi çok seviyorum. Gönlümden Allah'a açtığınız pencereden bakmamı sağlayan babam, dedem ve Resulüm ne olur bizden de sevgimizi kabul buyurun. Dağımda efendim bir şiir yazmış. Seninle Mevla'ya erdim efendim. Nefsim hevasını serdim efendim. İnsan-ı elini tuttum Allah'a abdolmak derdim efendim Ya Muhammed Hüseyin Veli'ül Huda Senin aşk yoluna canımız feda Mevlam bizi senden etmesin Cuda, İslah için nefsim verdim efendim Allah razı olsun halini güzel arz etmiş inşallah beraber öyle olacağız öyle yapacağız inşallah, i̇nşallah teşekkür ederiz Efendim Necla Örs Abdülkadir Geylani Hazretleri, dara düşünce beni çağırın diyor, çağırmazsanız ahirette yakanıza yapışırım, diyor diye duydum. size bu doğru mudur hocam? Bence kesinlikle iftiradır. Neden öyle söylesin? Yani onun başka işi gücü yok, kimin işi olursa beni arayın. Bu nasıl bir mantık olsun? Bir kere akla mantığa ters, böyle bir şey olmaz. Birinin böyle söyleyebilmesi için yani beni çağırın ben gerekeni yaparım diyebilmesi için onun ilah olması gerekir ki bu sözü ona isnat eden bu durumda ona şirki isna etmiş olur. Küfür olur. Bu kelime küfür bir kelime. Her sıkıntıyı gideren her nimeti veren bir tek Allah'tır. Kur'un neyi var? Neyi olabilir? Nasıl her dara beni arasın aramasanız iki yakam elinizde Elim yakanızdadır demek ne demek? Bu Küfür bir kelime olur bunu söyleyen. Bunu ona söylettiren bilmeden sanki ona bir şeref verecekmiş gibi zanneder. Şeref Allah'a kul olmakladır. Şeref arziyetini bilmekledir. Hiçbir şey olmadığını, hiçbir şeyin elinden gelmediğini bilmektedir. Allah kulünü vesile edip onunla eğer bir şeyleri ikram ediyorsa, onu şereflendirdiği içindir. Ona ait bir şey yok. Allah onu şereflendiriyor. Onun eliyle evet peygamberleri eliyle hidayeti veriyor. imani veriyor. Aşkı muhabbeti veriyor. Allah'a yakınlığı veriyor, dostluğu kazandırıyor. Veren Allah'tır. Onu vesile ediyor, onu onunla şereflendiriyor. Evet böyle bir şey yoktur. Böyle bir şey olmaz. Efendim Erzurum'dan bir izleyicimiz eşimin başı kapalıydı ama başında yara çıktığı için doktor başını açması gerektiğini söyledi. Biz bir dükkan işletiyoruz. Eşimin başındaki yarası daha iyileşmediği için halen kapanmış değil. Acaba bu durumun bir günahı var mıdır? Mazeret olduğunda, sorun sıkıntı olduğunda, inşallah bir sorun sıkıntı olmaz, ona göre tedbiri alır ya da yara olan yer açık kalır daha geniş bir alanı açık kalır. Farklı bir şekilde bir şeyi başına örter inşallah. Evet. Efendim bir izleyicimiz kardeşlerimin çocuklarını emzirdin. Acaba çocuklarımla süt kardeş ol, olmuşlar mıdır? Evet. Hangi çocuğu emzirmişse, kardeşlerinin olsun veya yabancı olsun fark etmez. O çocuklar onun evradi olmuş oldu. Onun evradi olduysa bu sefer çocuklarıyla da kardeş olmuş olur. Ülçü zaten böyledir. Kardeş olmuştur. Efendim Konya'dan Kamile Üçler Asr Suresi bizim yaşadığımız asrı anlatabilir mi? Asr Suresi bizim yaşadığımız asrı değil, bütün asırları anlatır. Asr Suresi insanlığın asrını anlatır. Vaktini, zamanını, asrını anlatır. Ne buyuruyor? Allah önce asra, zamana yemin ediyor. Zaman, muhatap insansa, bu sefer insanın yaşadığı zamana yemin etmiş olur. İnsanın, her bir insanın tek tek ömrüne yemin etmiş olur. Çünkü muhatap olurken, her bir kul tek tek Allah ile muhataptır. Asr suresiyle de her bir insan tek tek muhatap olunca, Rabbi bunu bana söylüyor demesi gerekir. Evet, Allah o insanın ömrüne, sana verdiğim ömre, hayata, varlığa yemin ederim ki dedi. Sana olan tecellime yemin ederim ki. Allah kendi tecellisine yemin etti bu sefer. Manasına gelir. Bütün insanlar hüsrandadır. İnnel insanale fi husn. Bütün insanlar hüsrandadır. Ancak yalnız kim kurtuluşa erir? Yani hüsranda olmayanlar kimlerdir? illa zine amenu ve amilü sâlihâti ve tavsû bil hakki ve tavsû bil sebr. Ancak iman edenler. Allah'ı her şeyden çok canından çok sevenler. Bir de hakkı tavsiye edenler. Hakkı vasiyet edenler. Hakka davet son sözü olanlar. Yani neyi anlatırsa anlatsın son sözü hakka davettir. Neden? Hakk'ı seviyor, Hakk'a iman etmiş, Hakk'a aşıktır da ondan. Dolayısıyla Hakk'a davet eder. Bu daveti yaparken bir de sabreder. İnsanlardan gelen sıkıntıya sabreder. Sabretmesi gerekir. Yoksa dayanamaz. Hakk'ı tavsiye edemez, Hakk'a davet edemez. Sabrı yoksa. Bunun dışındakiler evet, hösrandadır. Bu durumda ne oldu? Her bir insana gerekli oldu. Her bir asra, her bir zamana, her ana gerekli oldu. İnsan için olmazsa olmaz olan oldu. Bunun dışındakiler çünkü hüsrandadır dedi. Kaybetmiştir dedi. Hüsrana uğramamak için evet, nasıl bir hayatı yaşamak gerekir? İmanlı bir hayat. Evet, bununla beraber Hakkı yaşayan, hakka davet eden, sabırlı, bir de sabra davet eden bir hali yaşamak gerekir ki hüsrana uğramayalım. Evet. Efendim bir izleyicimiz, Resulullah Efendimiz'i nasıl yakından sevebiliriz? Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı nasıl yakından sevebiliriz? Sevmek laf ile olmaz. Sevgi yaşanması gerekir. Sevgi, aynı zamanda gönlün fiili, gönlün halidir. Gönlün vasfidir. Gönlün hakikatidir. Sevmek. Ben seviyorum demekle sevmiş olmuyoruz. Ya da sadece ibadet yapmakla, yani ben sünnetleri yapıyorum demekle sevmiş olmuyoruz. Bunun bir hakikati, bir sırrı vardır, olmalıdır. Önce Şahadet etmek gerekiyor. Yani, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dememiz lazım ki, yola çıkmış olalım. Sevmeye başlamış, iman etmeye başlamış olabilelim, olalım. Ne demek? Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ben şahidim ki, evet, Muhammed Allah'ın abdi ve resulüdür. Nasıl şahit oldun? Görmeden insan şahit olur mu? Olmaz. Görmeden insan Allah'a şahit olur mu? Ve şahit oluyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur. İlah bir tek Allah'tır. Nerede şahit olduk? Görmen gerekir. Şahit olman gerekir. Allah'a şahit olurken Allah'ın el esmaul hüsnasına şahit olman gerekir. İsimlerine şahit olman gerekir zati tecelliyle beraber tecelli etmiştir çünkü. Nerede? Kendi üzerinde, sonra diğer insanlar üzerinden, sonra diğer mahlukat, sonra olaylar, meseleler, hadisat üzerinden şahit olman gerekir. Allah'ın isimlerine. Yani sendeki bütün vasıflar, isimler Allah'a aittir. Önce buna iman edip bunu görmen, bunu tatman gerekir ki şahit olabilesin. Görmen, işitmen, bilmen, sevmen, irade etmen, merhabet etmen, ikram etmen, affetmen, koruman, mahfaza etmen, halim olman, bütün isimleri böyle sende mevcut. Ve bunlar el-esmaul-husnadır, Allah'ın sana olan tecellisidir. Bunlar Allah'a ait, kendi üzerinde bunların Allah'a ait olduğunu, Allah'ın tecelli edip bunu seni bununla yarattığını, bilmen, anlaman, bunu tatman gerekir. O zaman ne oldu? Eşhedü en la ilahe illallah dedin. Bir de insan üzerinden bunu okuyor. Bir de olaylar, meseleler üzerinden bunu okuyor. Bir de bütün varlığı ayet olarak okuyor. Şahit oluyorsun. Allah'ın el esmaül evet, şahit olmuş oluyorsun. O zaman şahadet ettin. Yoksa sadece kelime-i şehadeti getirmekle şahit olmuş olmuyor, yalan söylemiş oluyorsun. Görmeden, gördüm demiş oluyorsun. Görmen lazım, tatman lazım ki şahit olmuş olalım. Bu imanın başlangıç noktasıdır, adım adım ileri gidiyorsun. Ondan sonra her müşahedede aşkın muhabbetin artıyor. Gördükçe aşkın muhabbetin artıyor. Marifetin arttıkça muhabbetin artıyor çünkü. Aynı şekilde o eshedenle Muhammeden, abdhu ve derken, abdliğine şahit oluyorum diyorsun. Nerede de şahit oldun görmedin. Kendi üzerinden şahit olman gerekir. Allah'ın buyurduğu gibi. Rasulullah <gülüyor> efendimize yakın olabilmek için ne buyurdu? De ki bu Risalet'in karşılığında sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Yakın bir sevgi hariç, yakın sevgi. O yakın sevgiyi kendinde tatman gerekiyor. Yani peygamberini kendinde müşahede etmen, şahit olman gerekiyor. Bir de onu kendinde tatman gerekiyor. Onun tattığını tatman gerekiyor. Ne burada ayet Kerime'de? De ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Demek ki biz ona tabi olunca Allah bizi seviyor. Bununla beraber biz ona tabi olduğumuz için onun yaşadığını kendi üzerimizde tadıyoruz. Evet, Resulullah Efendimiz'in yaşadığını kendi üzerimizde tadlıyor ve yaşıyoruz. Yaşayınca, onu yakın bir sevgiyle, evet, bütün gönlümüzle, tattığımızla beraber seviyoruz. Yakın sevgi böyledir. Sonra öyle ki, öyle bir tabi oluyoruz ki, nefsimize taviz vermiyor, nefsimizi yok sayıyoruz. Ben bilmiyorum, peygamberim bilir diyoruz. Doğru peygamberimin yaptığıdır. Tabi oluyoruz Allah'ın emrettiği gibi. Tabi oldukça, ona benzedikçe Allah'ın sevgisini kazanıyoruz. Aradan perdeler kalkıyor. Bir de bakıyoruz ki, evet Resulullah Efendimiz manevi olarak tecelli etmiş, onun aklakına bürünmüşüz. Aklakına bürününce, aklakımız Kur'an olmuş olur. Bir de bakıyoruz ki, canlı Kur'an olmuşuz. Allah'ın zatıyla, sıfatıyla tecelli ettiği varlık olmuşuz. Bizden, insandan istenen budur. Halife olmak, Hazreti insan olmak budur. O zaman yakın sevgi anlaşılır, Allah'ı sevmek anlaşılır, Allah'ın gurrünü sevmesi anlaşılır, halife olmak, ayna olmak neymiş o zaman anlaşılır. Tadarak, yaşayarak, şehadet ederek, şahit olarak anlaşılır. Başka türlü de Sadece imanımızda, ibadetimizde, yakınlığımızda, sevgimizde lafta kalır, laf iledir. Dilimizde olmuş olur. Tatmadan, yaşamadan, şahit olmadan olunca sadece taklittir. Taklitte hiç kimseye hiçbir şey kazandırmaz. Bunun için bunu, bu hali yaşayanlarla beraber olmak gerekir. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a karşı sorumluluğunuzu yerine getirin. Allah senden neyi istiyorsa bunu anlayıp gerekeni yapın dedi. Evet. Allah'a karşı takva sahibi olun. Sadıklarla beraber olun. Sadakatini ispatlamış olanlarla, kul olanlarla beraber olun. Abd olanlarla beraber olun. Allah'ın emrettiğini yapmaya çalışıp sadık olanlarla beraber olun dedi. Yoksa yoksa Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirmiş olmuyorsun. Efendim Köy'den Nurhan Aysal <gülüyor> Selamun Aleyküm Benim Aleyküm selam. Allah, Peygamber, Kur'an, Kabe ve az kokan efendim Ben hiç zahiren yakınızda olup o muhteşem kokuları teneffüs edemedim ama Gönlüm ta buralarda, buralarda o manevi kokulardan sarhoş olmuştur Size Muhammed kardeşime ve sizinle birlikte ömre yapan ümre yapan bütün kardeşlerime hoş geldiniz der ve aldığınız müjdeler için Allah mübarek etsin derim. İnşallah biz de nasiplenir, mahrum olmayız. Rabbimizin ikramlarından, Ümre'ye ne kadar gelmek istediğimi ama nasip olmadığını biliyorsunuz. Gönlümüz neredeyse biz de oradayız. İnşallah, Ümre'yi beraber yapacağız demiştiniz. Gönlümü bütün imkanları kullanarak gerek mana aleminde gerek Teknoloji kullanılar demiş, devamlı teknik bir arıza oluştu efendim. Nasıl? Gönlünü ortaya koymuştu. Evet. Kabe'de manevi kokular aldığında kardeşlerimizi evet. ekranda gördüğünü de söylemişti. Muhabbetlerini, sevgilerini söylüyordu efendim. Allah razı olsun. Gönlümüz neredeyse biz oradayız. Gönlümüz kiminle beraberse onunla beraberiz zahiri beraberlikten çok manevi beraberliğe dikkat etmek gerekir. Çünkü bize kazandıran da kaybettiren de o manevi beraberliktir. Eğer beraber gidemediysek bu e, vakit gelmemiş demektir. Allah mutlaka bizi de hatırlıyor. Bir şeyleri de hazırlıyordur. Bunu böyle anlamak gerekir. İnşallah yakında bir dahaki sefere gittiğimizde bu sefer nasip olur, hep beraber gideceğiz inşallah. Allah nasip ederse e, Kurban Bayramı'ndan sonra bir ömre yapmayı düşünüyoruz bütün kardeşlerimizle beraber, dışarıdaki kardeşlerimizle beraber. Bu sefer hep beraber bu ömreyi yapacağız inşallah. Kardeşlerimize söyledik. Ömreye gidecek olanlar, hacca gidecek olanlar önce gönüllerini buna hazırlamaları gerekir. Öyle buyurdu Allah ayet-i kerimede. Hac için, ömre için niyet ettiğinizde kendiniz için azık hazırlayın buyurdu. Ama azıkların en hayırlısı takva azığıdır buyurdu. Takva. Allah'a karşı sorumluluk. Hac'a gidenlerin giderken neye gittiğini bilmeleri, anlamaları gerekir. Tek kelimeyle Hazreti İbrahim'i, Hazreti İsmail'i yaşamaya gidiyoruz. İbrahim olmaya, İsmail olmaya gidiyoruz. Bunun böyle anlaşılması gerekir. Eğer onlar Kabe'yi, o, temelleri üzerinde yeniden inşa ettilerse, bu durumda bizim de gönül kâbemizi inşa edebilmemiz için İbrahim olmamız gerekir, İsmail olmamız gerekir. Yani kurban etmemiz gerekir. En sevdiğimizi Hz. İbrahim gibi kurban etmemiz gerekir. İsmail gibi canımızı kurban etmemiz gerekir. Bunun için giden kardeşlerimize tek bir tavsiyemiz vardır oraya gittiklerinde, Kabe'de. Evet Rabbimize dönüp bir dua yapalım. Bir duamız olsun. Nasıl bir dua? Bu öyle bir dua olsun ki o duanın kabulü karşılığında canımızı verebilelim. Elbette ki canımızı verirken 3 kuruşluk dünyaya, bir avuçlu toprağa satacak halimiz yoktur. Ne olacak bu duamız? Bir mümin olarak neyi isteyebiliriz? Ya Rabbi benden razı ol, bana razı olacağın bir hayat yaşat. Huzuruma gelirken benden razı olmuş olarak beni huzura al, ya bu duamı kabul et ya da şimdi canımı al. Canımı kurban etmeye razıyım eğer razı olmadan huzuruna gelirse kabul eder mi elbette ki canlı görüyorsun ortaya koyuyorsun o anda canımızı alabilir ya da ya rabbi bütün günahlarımı af et. Hiç günah işlememiş gibi bana muamele Ya bütün günahlarımı af et ya da şimdi canımı al. Canı alsan da affetmiştir. Alsa da Duanı kabul etmiştir. Bıraksa da duanı kabul etmiştir. Ama bunu söylerken, bunu tadarak ve yaşayarak söylemek gerekir. Duanın yalan olmaması gerekir. Hak olması gerekir ki Allah onu kabul etsin. Yani canımızı almasını kabul etmemiz gerekir. Bu duamızın karşılığında. Ya da Ya Rabbi bir sefer rahmet nazarıyla, muhabbet nazarıyla bana nazar et o muhabbetle bana bir sefer nazar et, bunun karşılığında canımı vermeye hazırım. Canımı al. Yeter ki bir sefer rahmet nazarıyla, muhabbet nazarıyla bana nazar et demesi gerekir. Allah rahmet nazarıyla, muhabbet nazarıyla bir kula nazar ederse, dünyası da, ahireti de, gönlü de cennet olur zaten. O zaten artık oradan çıkamaz rahmetin içinden, o muhabbetin içinden bir daha da çıkamaz zaten. Orada yapılan dua ile burada yapılacak dua arasındaki fark nedir? Burada yaptak olmaz mı? Bir fark vardır. Eğer burada yaparsa o geniş bir alana yayılır. Onu imtihanlara tabi tutar çünkü duasını kabul etmişse canını almamışsa onu kazanması için ona göre muamele de bulunur. Ama oradaki süre sınırlıdır. Orada bulunduğu sürece gönlünü öyle tuttuğunda ve tek bir sefer öyle gönlünü tuttuğunda yani Rabbinden bu şekilde isteyip dua ettiğinde orada geçerlidir. Eğer kabul ederse e, zaten kabul eder ya canını alır, ya istediğini verir, duasını kabul etmiştir. Geri döndüğünde artık muameleyi ona göre yapar. Çünkü duası kabul olmuş. Buradaki zamana yayılıyor. Oradaki o anlıktır. Kabul görür yani. Evet. İnşallah kardeşimiz bizimle beraber olmuştur. Bu nimeti de beraber almıştır. Gönlü beraber olanlar. Gitmeden önce söylemiştik. Evet, gönlümüz beraber olsun. Gönlümüz neredeyse biz oradayız. Bununla beraber aldığı o manevi korku nedir? Oradan gelen müjdedir. Duanı kabul ettim müjdesidir. Hamdolsun. Efendim kardeşimiz aslında mesajını okuyayım mı tamam mı? Tamamlayın. Şimdi be. düzelttik. Tabii. Efendim ben buradan okuyayım efendim. Gönlümü bütün imkanlarımı kullanarak gerek mana aleminde, gerek teknolojiyi kullanarak televizyon, internet her türlü sizinle peygamberimle, Kabe Kabe ile birlikte tutmaya çalıştım. Namazlarımı Kabe ile kılmaya çalışırken Sizinle beraber lebeyk demeye çalıştım. Hatta bir gece saat 3'e kadar mavi başörtülü bacılarımı ve sizi göreyim diye gözümü ekrandan ayırmadım. Bacılarımı gördüm. Sonrasında rabıta yaptım. Kabe'den ve etrafından görüntüler gördüm. Ve birkaç kez şimdiye kadar hiç duymadığım güzel bir koku duydum. Gidişinizde ve gelişinizde duyduğunuz heyecanı sizler kadar olmasa da ben de burada yaşadım. Mesel kardeşimden haber alana kadar elim hiçbir iş elim hiçbir işe varmadı. Allah ondan razı olsun. Bilmiyorum ne kadar başardın. İnşallah ben de size ve kardeşlerimize olan ikramlardan, lütuflardan az da olsa nasiplenirim. Siz müjdeyi almışsınız. Mübarek olsun. Ben de bir müjde almak isterim sizden. Ancak belki öyle teselli bulurum. Kurban ettiğiniz bir İsmail'iniz de ben olayım. El erziden selamlar. Allah razı olsun. Müjdeyi verdim sanki. <gülüyor> ne hikmetse mesajı dinemeden müjdeyi vermiş olduk. O da öyle olsun. Söyledim. Aldığımız korku duamızın kabulüdür. Aldığımız kardeşlerimizle beraber olmuşuz. Onların kazandığını kazanmışız. Allah'ımız korku da onun müjdesidir, dedim. Allah mübarek etsin inşallah. Allah hepimizi Allah'a kul olma yolunda, abdolma yolunda yürüyenlerden, hoşanlardan eylesin. Amin. Birbirine yardım eden, birbirine destek olanlardan eylesin. Amin. Hem dünyada, hem ahirette, hem hesap gününde birbirine dua edenlerden, birbirine teşekkür edenlerden eylesin inşallah. Amin. Allah bizi birbirinden davacı olanlardan, birbirine lanet edenlerden eylemesin inşallah. Amin. Allah bizi bir an bile nefsimizle, şeytanla baş başa bırakmasın inşallah. Amin. Bir an bile huzurundan gafil, zikrinden gafil, ibadetinden gafil, muhabbetinden gafil eylemesin inşallah. Amin. Bütün kardeşlerimize Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerlerine olsun inşallah. Evet. Kardeşlerimize muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Kıymetli izleyenlerimiz inşallah bir sonraki programda buluşumcaklar. Hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbimize emanet olun efendim.